Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen.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 Evet programımızda birkaç haftadır son programların birkaçında tarımda nelerin yanlış olduğunu ve buna alternatif olarak neler yapılabileceğini konuşuyorduk. Çünkü inanıyoruz ki tarım insan kültürünün gıda olan en temel ihtiyaçlarımızdan biri gıda ile olan ilişkisinden dolayı en büyük etkisi olan alanlardan birisi. Bu konuyla ilgili biz de elimizden geldiğince hem dernek olarak projelerimizde iyi örnekler yaratmaya çalışıyoruz. Hem de programlarımızda alternatifleri iyi örnekleri sizlerimizde. Bizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hafta da son dönemde özellikle Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün de katkılarıyla son dönemde ülkemizde de son derece yayılan iyi bir bilgiden, iyi bir alternatif yöntemden, permakültürden bahsedeceğiz ve bunu konuşmak için bir telefon konuğumuz var bugün. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden Mustafa Bakır. Mustafa merhaba. E, teşekkür ediyoruz programa e, konuk olduğun için ayrıca e, peşinen e, tüm çalışmalarınız için de e, bu konunun bu bilginin yayılmasına verdiğiniz emekler için de. Ben teşekkür ederim. Benim de bir permakültür tasarım sertifikası kursuna katılma fırsatım olmuştu ve gerçekten benim için de çok ufuk açıcı bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Ama biraz permakültür ne diye konuşmadan önce bugün neden farklı bir bakışa ihtiyacımız var? İnsan olarak doğayla nasıl bir ilişki kuruyoruz ki bugün alternatifler arayışındayız ve bunların yolundayız? Ya Şimdi tarımdan bahsederek girdik madem ben de oradan bahsederek başlayayım genellikle kısa bir sunum bile yapsak hep e, yani bu konulardan bahsederek giriyoruz zaten. Yani mutlaka yaptığımız işin arkasındaki nedenlere bakmamız gerektiğini söylüyoruz. Ve şöyle bir durum var orada. E, genellikle şöyle bir hani bir eğer imkan varsa bir yansıtma bir projeksiyon imkanı varsa bir, bir sunuma altyapı olan görseller de oluyor tabii ki. Ve o görsellerde şöyle bir görüntü oluyor. E, bir çer döver böyle bir çardover, Büyük bir buğday tarlasında buğday bitiyor. Altına işte ben yazdım o sunumu hazırlarken tarım olmadan insanlık devam edebilir mi? Diye bir soru soruyorum herkese. Ve tabii ki de yani toplu ağdan bir e, aa elbette ki hayır. İşte tarım olmadan nasıl nasıl olur ki yani bizim işte medeniyetin, medeniyetin temelini oluşturuyor Tarım Tarım devrimi olduğu zaman medeniyet dediğimiz şey başlıyor zaten. O yüzden hani insanlığın devamını medeniyetin devamıyla bir tutuyoruz çoğumuz. Hiç sorgulamadan bile. Hı hı. Ama ne yazık ki onun ben de herkese üzülerek söylemek zorunda kalıyorum diyorum ki e, bunun cevabı tam tersi. Yani insanlık dünya üzerinde devam edecekse bu ancak ve ancak tarım olmazsa yapabileceğimiz bir şey. Yani ondan sonra tabii ki işi detaylandırmaya giriyoruz. Yani neden böyle olduğunu açıklamak gerekiyor ve aslında bizim intihara programlı bir medeniyetin çocukları olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Geçmişte de çünkü aslında bir sürü medeniyetin tarımla olan ilişkisinden başına kötü şeyler geldiği biliniyor. O zaman daha ufak yerel olarak tanımlayabileceğimiz medeniyetler vardı belki ama bugün küresel Doğru. bir medeniyetten bahsetmek mümkün. Hatta şöyle diyoruz ona kısaca yani her medeniyet toprak kaybından dolayı son buluyor ama savaşla değil tarımla. Yani en işin en kritik noktası da o yani her zaman için bunu çok iyi anlamak gerekiyor yani bizim birinci, birinci başımızın belası. Her şeyden daha büyük derecede başımızın belası toprak kaybı. Toprak kaybının nasıl sebebine baktığımız zaman insanın yaptığı tarım karşımıza çıkıyor. Yani bunun için işte ormanları açıyoruz. Daha fazla nüfus, daha fazla yere ihtiyaç duyuyor, daha fazla insanı doyurmak için çok çok daha büyük alanlar ve daha önce kullanılmış olan tarımsal arazilerin artık kullanılamaz hale geldiğini ve çoğunun çölleştiğini de düşünürsek hep yeni alan açmak gerekiyor. Yani bunların şeylerine girmeye hiç gerek yok bence. Yani istatistiklere girmeye gerek yok. Zaten herkes bunu çok kolaylıkla böyle bir, bir, birkaç dakikalık bir internet araması sonucunda bile bütün bu şeylere ulaşabilir. Hı hı. Ama e, tablo çok net. Yani... Bu şekilde gidersek biz çok uzun vaktimiz yok. <gülüyor> burada yani, toprak kaybını öne çıkardın ama bir yandan da enerji konusunda da bir muhasebe yaptığında bugünkü tarımın çok da aslında mantıklı diyelim mantıklı olmadığını görebiliyoruz. Enerji kullanımı da burada bizi intihara sürükleyen konulardan biri herhalde. Yani şöyle bir durum var aslında biz ona çok böyle net bir yaklaşımımız var. Keşke şu enerji sorunu çöksede. de. Ee, ...insanlık ise gibi bir, bir yaklaşımız var. Çünkü enerjiyi bu yoğunlukta ve bu bu etkinlikte kullanabiliyor olmamızdan da kaynaklanıyor birçok sorun zaten. Yani her şey çok hızlanmış durumda enerji enerji kapasitemizden dolayı medeniyet olarak. Yani belki de işte bu petrol zirvesi tamamen o gerçekleşse e, hani uygarlık o anlamda. Medeniyet çökse enerji yetersizliğinden e, gezegenimizi ve bizi kurtarabilecek son hamle olabiliyor o belki. <gülüyor> Diyorum ama bunu hep soru işaretiyle söylüyorum artık. Çünkü e, bir yandan bunları konuşurken son ulaştığım bilgileri de e, paylaşmak durumundayım. Şimdi az önce daha önce konuştuğumuzda sana söylemiştim. Arabada gidiyoruz demiştim ve arabada radyo programını yapmak durumunda kalabildik. Şimdi durdum kenara çektim o şekilde yapıyorum ama arabada iki yaşındaki oğlum vardı. Dolayısıyla şunu düşünüyorum eğer uyumuyor olursa e, bahsedeceklerimden tam bahsedeceğim şekilde bahsedemeyeceğim. Dolayısıyla nasıl bahsetmem gerektiğini düşünüyordum. Tamam, <gülüyor> yani, Programa hazırlanıyordum. Ee, ama e, şu, yani şimdi bütün o konu düşündüklerimi biraz paylaşayım istersen. Hı hı. Şimdi bir adam var, çok önemli bir isim bu. Bu konuları merak edenler için buradan söyleyelim. Çok detaylı anlatmayacağım neden bahsettiğimi buradan ama e, Guy McPherson diye bir e, bilim adamı var. E, üniversiteden birkaç yıl önce ayrıldı. Yani profesörlükten e, istifa etti ve kendini Dağ başında bir işte saman balyasından yaptığı bir ev attı, tavuk bakıyor, bahçesinde gıda yetiştiriyor. İnsanlara da ne olup bittiğini anlatmaya adamış durumda hayatını. Bu adam çok önemli bir adam çünkü şu anda kendi araştırmalarını üniversitenin ayrıldığından beri bırakmış durumda. Yani bilimsel bir çalışma yapmıyor, kendini aktif olarak bilimsel çalışma yapan, araştırma yapan ve bilgileri derleyen bilim adamlarının. Söylediklerini derlemeye adamış durumda ve insanları bunu aktarmaya adamış durumda. Onlarca özellikle iklimle ilgili çalışan e, bilim adamlarının bulgularını derliyor ve şunu söylüyor: birçok bu işle ilgili ismi hani duyulan öne çıkan insan aslında çok büyük bir yanlış yapıyor diyor bize. Çok büyük bir hata yapıyorlar diyor. E, i̇şte şimdi işte bilmek gibi var ondan sonra e, James Hansen var. Bir, birkaç tane böyle i̇klim öyle çıkan adamlar var. Bu Hı. iklim iklim bilimciler. Hı. Diyor ki siz bir doktora gittiğiniz zaman eğer doktor bilgisi dahilinde sizin durumunuzla ilgili net bir tanıya ulaşabilirse ve sizin işte 6 ay sonra öleceğinizi öleceğiniz konusunda bir sonuca varıyorsa mesleği gereği bunu size söylemekle uygun dille söylemekle yükümlüdür diyor. Bunu yapmadığı takdirde mesleğine ihanet ettiğini söyleyebiliriz o doktorun diyor. Şu anda iklim bilimiyle ilgili ismi çok fazlaca duyulan insanların birçoğu aslında mesleklerini ihale ediyorlar diyor. Ben etmeyeceğim diyor. Ben söyleyeceğim size doğru. 2030 yılından sonra insan dünyada kalamaz diyor. Şimdi bunları, bunlar bu bilgiler olduğu için bunları konuşarak konuya girmemiz gerekiyor. Burada çok konu e, ilginçleşmeye başlıyor çünkü bu bas bayağı dost doğru hani e, yani 300 küsur yıldan beri de egemen olan medeniyete de egemen olan bir bilimsel anlayışın ürünü bir şey aslında bu söylenir. Dolayısıyla bir yandan da birazcık daha yeni böyle gelişmiş, gelişmekte olan bir bakış açısına göre bakarsak, çok da güvenmemiz doğru değil bu bilimsel bakış açısına. Bir sürü kere çuvalladı çünkü, belki yine çuvallayacak. Ama gaymek McPherson da öyle söylüyor zaten. Bu söylediklerim bir mevcut bilimsel anlayışımıza göredir diyor. O yerde de eleştiriliyor dediğiniz gibi bu bilgi, evet. bilimsel bakış. Evet. Ama bir yandan da tabii evet. verdiği yerlere kulak vermek gerekiyor. Elbette ki başka bir sonuç çıkabilir. Elbette ki dediğim gibi gelişmeyebilir her şey. Doğadan bahsediyoruz. Doğanın hani bilimle kuşatılamazlığından, yani tam olarak anlayamadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Ama mevcut bilgilerle böyle. Eğer bana sorarsanız bilim adamı olarak başka türlü bir şeyin olması durumunda ben onun ismini şöyle takarım diyor. Ona mucize deriz biz diyor. Yani şöyle tarif ediyor. Diyor ki, 2040 yılından öteye, insanlık devam edebilirse bunu mucize sayarız diyor bilim adamı olarak. Şimdi bu adamın bu söylediğinde çok ciddi bir durum var. Ve 28 birbirini destekler e, geri besleme halkasından bahsediyor. Yani öyle bir duruma girdik ki artık geçmiş olsun. Yani Permakırtücüler ne yaparsanız yapın. işte. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir reçete de önermiyor anladığım kadarıyla. Sadece derlemekte de kalmıyor mu? Bunu deyip bırakıyor mu peki kendisi? E, elbette ki güvenli bir tarafı var. Ve birçok işimize yarıyor bu bilim ama bu sadece bir bildiğimiz gibi yani bilmemiz gerektiği gibi bu sadece takım çantamızda yani bilgiye insanın bilgiye ulaşması için kullanabileceği takım çantasında bir araç. Tek araç bu değil başka birçok araç da var bunu bir kere anlamamız gerekiyor. Ondan sonra da e, sakinlikle bakabilmek gerekiyor. Ya şimdi burada şeye bir mesaj vermem gerekiyor yani herhangi bir doğaüstü bir yaratılış veya benzeri bir şeye inancı olmayanlar bu konuda zorlanabilirler. Çünkü eğer bir ateist birisini düşünürsek eğer, ateist birisini düşünürsek yani mucize diye bir şeyi kabul etmeyeceğini varsayarım ben şahsen. Ve dolayısıyla bayağı bir dünyanın sonuyla ilgili yüzleşmek yüzleşmek gerekiyor. Böyle olmayabilir ve bizim mucize tabir edebileceğimiz bir şekilde gelişebilir. Bunların hiçbirini biz şu andan bilemiyoruz. Ama bilimin bize gösterdiği bilgi bayağı fena çuvallamış durumdayız. Dolayısıyla ee, biz tarım ekipçiler olarak bütün bunları da hesaba katarak, yani bakın daha tarımdan bahsedemeden de iklim ile ilgili bir yerlere girmiş bulunduk. Sadece tarımdan bahsetseydik bile gidişatımız hiç iyi değil. Yani orada yaptığımız şey özellikle enerji konusuna hiç değinmiyorum bakın. Toprak kaybıdan dolayı sorunumuz var orada. Enerjiye baktığımız zaman tarımın enerji muhasebesi felaket. Şu andaki dünyada egemen olan tarımsal salanına yani monokültürel, endüstriyel tarımdan bahsediyorum. Bize ııı ee, Tabağımıza koyduğumuzda önümüzde yediğimizde bedenimize bir kalori değerinde enerji verecek olan gıda tabağımıza gelme süreçlerinin tamamında yetiştirilme, işte gübrelenme, taşınma, işlenme bütün o süreçlerin toplamında 10 kaloriye mal oluyor. Tarihte bütün o medeniyetlerin işte büyüyüp, çoğalıp, savaşıp, yıkılıp, dinlen, seferler düzenleyip, ordular kurup her şeylerinde olduğundan çok daha beter durumdayız. Orada bire ikiydi muhasebe. Yani bir kalorilik enerji yatırılıyordu. Bütün o işte çiftçiler, köleler her neyse ve karşılığında 1.2 kalori enerji hasat ediliyordu. O 0.2 yani %20'lik enerji karıyla o bildiğimiz tarihte işte hepimizin okuduğu dev uygarlıklar kuruldu. işte ordularını düzdüler, seferlere çıktılar, birbirlerini set falan. Bütün o yaşananların hepsi 0.2 artı değerle yapıldı. Şimdi yani 9, 9 aslında arada. 9 gibi bir evet. e, fark var. Şimdi, şimdi felakettir gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliyoruz peki? Yani evet önce... çünkü en en nasıl diyeyim basit e, bilimsel bilgi olarak da aklımıza kalmış olabilir. Enerji işte yoktan var edilemez. E, varken de yok edilemez diye. Bu aradaki dokuz farkı biz bu an bu, bugün nasıl alabiliyoruz? E, Milyonlar yıl önce bank hesabımıza yatılmış olan güneş enerjisiyle alıyoruz. O da fosil yakıtlar da tabii ki. Yani fosil yakıtlar sayesinde biz bunu böyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla demin söylediğim şey, söylediğim şey söylemenin sebebi o. Fosil yakıtlar hemen bitse de bu kadar yıkıcı olmaktan bir kurtulabilirsek, zor, mecbur kalarak kurtulsak en azından. Diyor. Bu da yakın zamanda pek mümkün gözükmüyor tabii. Yok. Petrolün, petrolün yakın zaman içerisinde en azından tepe noktasına ulaşacağı hep söylense de. Ama bir bitiş çok yakın zamanda değil. Hep de kullanılır taş devri, taşlar bittiği için sona ermedi diye. Petrolde de büyük ihtimal ya da diğer fosil yakıtlarda da aynı noktaya gelmeyi umalım diyelim. Yani şöyle şöyle söyleyelim. Zaten şu anda korkunç bir duruma gelmiş durumda. Enerji verimli petrol çıkartmanın fracking başlamış durumda. Ondan sonra en yeni hamle olarak. Ondan önce zaten katran kumları vardı Kanada'da. Onun nasıl büyük bir hani felaket olduğunu zaten yani, takip edenlerimiz biliyor. Bilmeyenler varsa da baksınlar yani o Kanada'nın çok büyük bir alanını bitirmiş durumda ve hani birazcık masalı bir dil kullanmak gerekirse Mordor'a dönmüş durumda olarak. Yani yüzüklerin efendisinden bir benzetme kullanmak gerekirse ve bir sürü orada yaşayan yerli Topluluk da vardı. Onların e, üzerinde doğup yetiştikleri toprakları altlarından çekmiş durumda Kanada. Bunu, bu hareketleri yaparak. Ama medeniyet dediğimiz şey böyle gözlü bir şey. E, dur, duramayacak. Duramaz. Çünkü yani bu enerji muhasebesiyle yürüdüğü için her şey ulusal yönetimler, yani ülkeler, şirketler, bütün onların hayatta kalabilmesi, bu görünmez yapıların hayatta kalabilmesi bu enerji akışına bağlı. Bu enerji akışı bir şekilde kesilmek durumunda kalırsa büyük yani bayağı büyük ölçekli yani yönetimlerin çöktüğünü göreceğiz. Yani ülkelerin çöktüğünü bile görebiliriz. Devletlerin çöktüğünü görebiliriz. Bu aşamada belki bireysel olarak bile de bir çıkış çıkış olabilir belki de permakültür ya da bir Bunları alternatif yaratmak diyor, diyoruz zaten yani değerlendirdiğimiz zaman. Keşke böyle olsa. <gülüyor> ama böyle olmaması için ...ellerinden gelen yapacaklar iş e son bir sürü kart var. E hani medeniyetin elinde nükleer enerji var. E hani kabusların kabusu ama oynanıyor bu kartlar hep birçok bir yerde. Yani içerdiği riski bile bile o kartlardan başka bir tanesi GDO gibi gözüküyor. Hiçbir kart olmamasına rağmen öyle savunuluyor. İşte dünyanın bu kadar artan nüfusunda ihtiyaçlarını karşılamanın tek yolu falan diye savunuyor. Bunu üreten biyoteknoloji şirketleri çok büyük yalanlar atıyorlar tabii ki. Ya yani bu birazcık böyle hani Karanlık tabloya devam edeyim mi yoksa? <gülüyor> Bence programın yarısına gelmişken biraz da artık e, yani permakültürü de tabii konuşalım. E, baktığımızda tablo yavaş yavaş sanki toplu bir kurtuluştan sadece biz permakültürle e, bir yerlerde kendimizi kurtaralım gibi bir noktaya gidebilir. E, ama biraz da dediğim Öyle gibi... Şey mümkün değil zaten. <gülüyor> evet, yani heren, tek başına kurtuluşta mümkün cep, değil. Cep, cep açık bir yerde kendini kurtarmak falan diye bir şey mümkün değil. Öyle bir Yani gel, gelmekte olan şey e, bilim adamlarının söylediklerine bakarsak öyle bir, bir ufak bir grup insanın kendini kurtarabileceği falan bir şey değil o bayağı hani küresel ölçekte ee, bırakın bırakın bazı yerlerden bahsediyoruz dünyanın bazı yerlerinde ekosistemlerin çökmesinden dolayı ekosistem fonksiyonlarının yerine gelmemesinden dolayı insanlığın orada yaşayamamasını geçin sadece yani ısınmadan dolayı hava sıcaklığından dolayı insanların bazı yerde yaşayamayamış yaşayamayacağından bahsediyorlar yani. O tahmin edilen işte 2100 yılına kadar işte 2 derece artış falan onların aslında çok gerçekçi tahminler olarak kalmadığını bayağı böyle önümüzdeki 10-20 sene içinde 6 ila 10 derece arasında bir dünyanın genelinde bir ortalama ısı artışı olacağından falan bahsediyorlar Yani e bildiğiniz kıyamet senaryosu demek bu aslında. Şimdi bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği açık bu veriler ışığında. Bunu ne kadar yapabiliriz? Yapmak mümkün mü? Bunları da tartışırsak herhalde çok uzun bir zaman alır. En azından bir şeyleri farklı yapma niyetinde ve gayretinde olan permakültürün biraz ne olduğundan bu bahsettiğimiz şeylerde ufak da olsa nasıl bir katkısı olabileceğinden bahsederek belki devam edebiliriz. Ben şunu ekleyeyim ondan sonra oraya geçeyim. Yani şöyle bir durum var. Kişisel bir noktaya geliyor artık dememin sebebi şu. Yani şu soruyu soruyoruz biz artık. Gel. Yani çok farklı. Yani 2010 yılında başladık biz bu işe. Türkiye Farmak Tıraştı olarak 2015 yılındayız. 6. eğitim sezonumuzu tamamlamak üzereyiz ve artık çok farklı anlatıyoruz konuyu. Çünkü bilgi de sürekli güncelleniyor. Sürekli değişiyor. O zamankiler o zamanki bilinen şeylerle bu zamanki bilinen şeyler arasında evet çok büyük fark yok ama o az fark bile çok şey değiştiriyor. Bu demin bahsettiğim şeyler e, aslında bayağı yeni bilgiler. Bunlar e, 2010 yılında yani, elimizde benim, olmayan şeyler. Detaylara girenler vardı ama yani şu anda bunlar birçok insan için çok yeni bilgiler. Bu, bu bilgiler ne getiriyor bize? Şöyle bir yere getiriyor bizi. Ee, evet bir şey yapmak gerekiyor. Bir şeylerin ters gittiğini gören insanların üstüne, fark etmiş olan insanların üstüne bir, bir, hani bir borç gibi oluyor aslında bu. Bir yük getiriyor. Belki, bir, bir yük getiriyor. Bu şu demek oluyor. Bunu fark ettin. Yaptığın şey her neyse o, yapmayı seçtiğin davranış dünyayı kurtarmayabilir. Hala var mısın? Sadece ve sadece doğru olan şey olduğu için bu, bunu yapmaya var mısın sorusunu getiriyor. Aslında günümüzde geldiğimiz nokta bu. Hiçbirini götürmeyebilir bizi. İnsanlığı kurtarmayabilir, dünyayı bile kurtaramayabiliriz. Ama biliyoruz ki, bir sürü sebepten dolayı biliyoruz ki doğru olan şeyler belli. Bunları yapmaya, sonucu ne olursa olsun var mısın sorusuyla aslında insanları karşılıyoruz zaten kurslarda. Ve e, hiçbir hani böyle bir kabus senaryo falan bitmiyor tabii. Kutsal çünkü yapmamız gereken şeyler çok belli aslında. E, bilme olasının söylediklerinden ben, yani, e, fik, termakütürün fikir babası bilme olasının, bilmeyenlere söylemiş olayım, söylediklerinden hemen alıntı yapayım. Biliyor ki baktığımız zaman doğaya hiçbir bakıma ihtiyaç duymadan, bütün ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayarak ve ihtiyaç duyduğu en önemli kaynağı da arttırarak büyümeye ve yaşamaya devam eden, ...şeye bakmamız gerekiyor, Büyük Hoca olarak. Dolayısıyla ormanlara Büyük Hoca diyor. Şunu Bu da toprağı ki, arttırmasından bahsediyoruz değil mi? Tabii ki. Yani muhtaç olduğu kaynak olan toprağı arttırarak... ...kimse sulamıyor, kimse budamıyor. Kimse zararlısıyla mücadele etmiyor, ilaçlama yapmıyor. Kimse tarımda yaptığımız hiçbir şeyi yapmıyor. Bütün sorunlarını kendi içinde hallediyor. Depoladığı enerjiyi, yani odun olarak... ...sadece odun olarak baktığımız bile zaman bile... ...depoladığı enerjiyi arttırarak... ...içindeki tür çeşitliğini arttırarak... Ve her türünün nüfuslarını da arttırarak gelişmeye devam ediyor orman. Ama bütün bunları yaparken de tabandaki o toprağı da arttırarak yapıyor. Ve bunu sadece güneş enerji ilgisiyle yapıyor. Ekosistemlere baktığımız zaman aslında dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini öğrenebiliriz diyor Bülmolusun. Ve bütün sistem onun üzerine kurdu zaten. Ee, ve şunu, şunu söyle, söyleyebiliyoruz. Yani dolayısıyla ve bir konuşsun bunu söylüyor. Diyor ki bütün her şeyi kaybedebiliriz. Bütün üniversiteleri, bütün kütüphaneleri, bütün insanlığın bilim adına biriktirdiği bütün bilgiyi her şeyi kaybedebiliriz. Bunların hiç bir önemi yok diyor. Eğer ormanları yani şeye örnek olsun diye söylüyor tabii ki ekosistemleri, ekosistemleri kaybetmeyi göze alırsak bu dünyada yaşamak için, ya hayatta kalmak için bütün Sahip olmamız gereken bilgiyi kaybetmişiz demektir. Bunu kesinlikle göz alamayız diyor. Büyük hoca aslında terimi çok doğru. Yani oradan evet. öğrenebileceğimiz çok şey var. O bilgi birikimini kaybetmek kayıpların en büyüğü olarak tanımlanabilir dediğin gibi. Evet. Sonra permakültürün nasıl geliştiğini anlatırken sorduklarında ya permakültür nasıl buldun hoca diyorlar bazıları. Yani nasıl yani şey oldu. E çok uzun yıllarda birikiyor tabii bir profesör. Yani doğayla ilgili çok ciddi bir bilgimiz var şu anda artık. ile yani ilgili çok ince detayına kadar öğrencilerine bir sürü şey anlatıyor diyor. Ekosistemlerin nasıl işlediğiyle ilgili oradaki yaşayan canlı varlıkların, cansız varlıklarla birlikte toplamda nasıl ilişkiler ağa içinde örüldüğünü, nasıl enerji verimli olduğunu falan. Bunların hepsini bilirler. Öğrencilerine anlatırlar. Üniversiteden çıkıp, bir süpar alışveriş yapıp, e, küresel anlamda monokültür üretiminden gelen ürünlerden alıp gidip eve çocuklarını beslemekte hiçbir sakınca görmezler. Bu bir diyor. İkincisi Dünyanın en muhteber üniversitelerinden birinde bir fizik e, profesörü olan birisi bu evrenin nasıl işlediğiyle ilgili en ince ayrıntıya kadar bir sürü keşfetmiş olduğum şey öğrencilerin anlatır. Ondan sonra akşamleyin bakıya bakıp tamamen e, elektrik enerjisiyle soğutulan evinde yaşamakta hiçbir sakınca görmez diyor. Bu enerji verimsizdir. Yaşamakta hiçbir sakınca görmez diyor. Şunu, şunu, şunu düşündüm diyor. Eğer ekoloji bilgimizi tarımsal üretimimizde kullanacak olsaydık eğer fizik bilgimizi Yerleşimlerimizi kurgularken, tasarlarken ve e, inşa ederken kullanacak olsaydık dünya neye benzer diye düşündüm ve kalemimi durduramadım diyor. Dolayısıyla termokültür böyle çıkıyor zaten. Aslında yeni, var olan yani yeni bir bilgi üretmekten var olan bilginin tam anlamıyla kullanılmasına e, dayanan bir şey. Bahsettiğin evet. bu güneş enerjisini e, banka hesabından alma örneğinden aklıma geliyor. Belki biz bugüne kadar sırtımızı buna yaslayıp. Çoğu şeyi görmezden gelip bilgi birikimimizi bir kenara atabilerek belki de devam ettik. Ama artık öyle bir noktaya geliyor ki bu banka hesabı azaldıkça artık bilginin gerçekten doğru yerde, doğru şekilde kullanılması ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Programın en son bir permakültürün de bir güzel bir tanımı vardı. Onun ne olduğundan bahsedip biraz yaklaşan eğitimlerden de bahsedebilir miyiz? Evet hemen bahsedeyim. Biz en kısa tanımıyla üç kelime kullanıyoruz. Etik temelli tamamlı geçin yani etik tasarım bilimi diyoruz. Ve bunun e, tabii ki içini açmak gerekiyor, ne demek istediğimizi. Etik dediğimiz zaman belli bir değerler bütününe dayanan anlamında. Ve zaten bir sürü meslek dalında yani özelleşmiş işte hani uzmanlaşılmış bir sürü meslek dalında artık böyle bir dayanağın kalmamasından kaynaklanıyor. Kaymak için böyle bir şeye dayandırılması. Yani içeriğini oluştururken bir oğlum ve arkadaşları bu, buna çok önem veriyorlar ve işte tarihten bakıyorlar. Ee, hani kabile topluluklarından özellikle esinleniyorlar. Nasıl bir etikten öyle dayanıyordu, nasıl e, tabular üzerine kurulmuştu. İnsan ve insan arasındaki ilişkiye ile beraber insan ve çevre, insan ve doğa arasındaki ilişki. Çünkü gö görüyorlar ki aslında modern e, dünyada birçok e, e, ulus devlet çok iyi tanımlamıyor. Şimdi yavaş yavaş tanımlanmaya başladı bunlar tabii ihtiyaçtan dolayı ama... Daha önceden tanımlanmıyordu çok ciddi bir şekilde insanla çevrenin ilişkisi. Ee, tasarım dediğimiz zaman ilişkilendirme. Baktığımız zaman doğanın ilişkiler içindeki ilişkiler sayesinde yapabildiğini yaptığını fark ediyoruz. Dolayısıyla doğadan öğreneceksek biz de ilişkilendirmeyi öğrenmeliyiz. Ve belli örüntüler var. Örüntülemeyi öğrenmeliyiz. Yani iliş, e, tasarım dediğimiz zaman aslında biz temel olarak örüntülemeden bahsediyoruz. Doğadaki şekiller ne demek? Niye bedenimiz olduğu gibi? Niye yapraklar olduğu şekilde? Niye çiçekler o şekilde oluyor? Niye su aktığı zaman enerjistik bir sebebi var. Hepsinin sebebi enerji verimliği ve sonucu da enerji verimliği. Ve bir evrim süreci de dahil bütün bunu O ile değerlendirebiliriz tasarımı. Bilimi özellikle bahsediyor olmamızın sebebi bilim diye sonuna ekliyor olmamızın sebebi de mutlaka bilimin sadeleştirmesi anladığımız şeyin. Çünkü çok teknolojiyle ilişkilendiriliyor artık. Aslında bilim dediğimiz şey çok sade bir şey. O da doğada güvenebileceğimiz örüntülerin keşfi diye tanımlayabiliriz. Hı -hı. Ve bunları bir araya getirdiğimiz zaman permakülünün aslında bayağı içerini tanımlamış oluyoruz. Yani çok sade bir bakış açısıyla aslında baktığımız zaman yani bir e, hani kabile toplum toplumunda yaşayan bir, bir avcı toplayıcı bir insanın dünyayı algısındaki bilimden bahsediyoruz aslında. Ya yani çok teknolojik aygıtlara, ölçme cihazlarına ihtiyacımız olmadığını ve o bakış açısıyla dahi bu gezegenle kurmamız gereken ilişkiyi bulabileceğimizden bahsediyoruz. Çok geniş dediğin gibi bir bilgi birikimi bir, bir, bir, bir, bir, bir, söz konusu burada. Bununla ilgili yaklaşan birkaç eğitim var. Kısaca onları onlardan bahsederek bitirebilir miyiz? E, tamam bahsedeyim. Şimdi bir hali hazırda sertifikalarını almış olanlar için bir eğitim düzenleyeceğiz. Bir sertifika kursu düzenleyecektik. Uluslararası bir kurs olacaktı o. E, Uluslararası Permakültür Araştırma Enstitüleri ağından iki hoca da eşlik edecekti bana. Üç kişi verecekti o kursu. Çok da iyi bir kurs olacaktı ama e, birazdır her, hani ülkemizin şu andaki girdiği böyle bir yarı savaş halinden dolayı çok fazla kayıt olmadı. Dolayısıyla onu iddia etmek zorunda kaldık. Üzülerek söylüyorum. E, ama şey devam edecek. Ondan hemen hemen takiben DDT çiftliğinde şeyde Küçük Kuyu'da DDT çiftliğinde bir tasarım çalışması yapacağız. Ama o, o kurs sadece sertifika sahiplerine açık olacak. Hı hı. 31 ee, Ağustos 3 Eylül tarihleri, yanılmıyorsam tarihleri. Onun tarihleri tam detaylı hatırlamıyorum. Hı hı. Bir internet sitemizden baksın dinleyenleriniz, hı hı. merak edenler. E, Ağustos sonu Ağustos, evet. Şu anda ayın 15'i ve 16'sında Önümüzdeki hafta sonu bir fenoloji kursu olacak Marmariç'te. E, Nusret Hoca'yı bir... konu kalmıştık iki hafta önce evet. E, enstitünün e, şeyi değil bu. Enstitünün organize ettiği değil Marmariç'in. Yani benim e, yaşadığım yer ve aynı zamanda enstitünün de e, merkezinin olduğu yerin düzenlediği bir kursu. E, çok iyi bir kursu da doğadaki e, belli olan şeylerin zamanlamasını takip etmekle ilgili bir halk bilimi kursu diyebiliriz. E, tavsiye ederim kesinlikle. Bu işlerle çok alakalı bir iş. Hı hı. Evet. Şu, şu önümüzdeki dönemde bu gözüküyor. Kışın herhangi bir kurs yapıp yapmamaya karar vermedik. Bundan sonrası artık önümüzdeki yaza kalıyor aslında. Hı -hı. Önümüzdeki yaz eğitim dönemine kalıyor. O zaman takip için tekrar hatırlatalım. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün sitesinden yaklaşan eğitimleri takip etmeleri mümkün. Ve tekrar teşekkür edelim verdiğin güzel bilgiler için ve tüm çalışmaların için Mustafa. Çok sağ ol. Çok teşekkürler bu fırsat için. Selamlar, iyi çalışmalar. Her hafta olduğu gibi sizleri ekolojik pazarlarımıza davet ederek programı bitirelim. Yeni açılan iki sezonluk pazarımız var Kayseri'de. Çarşamba günleri Talas'ta, pazar günü ise Kocasinan ilçesinde kuruluyor. Sizleri, Kayseri'deki dinleyicilerimizi buraya bekliyoruz. İstanbul'da ise bugün Bakırköy'de, cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımız sizleri bekliyor olacak. Bir de çok küçük bir duyuruyla bir yeni eğitimimiz var. 22 Ağustos'ta buğdayın Kadıköy ofisinde tüm gün gerçekleştirilecek bir kendin yap eğitimi. Ekşi, mayadan, ekşi mayalı ekmekten, yoğurda, doğal temizlik malzemelerinden, ev yapımı dondurmaya kadar bir çok farklı tarifi uygulama şansı bulacaksınız. Sizleri de buraya davet etmiş olalım ve programı bitirelim. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Volkan Ağra teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen.